İzeger'in Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, iklim değişikliğiyle mücadelede kirlilik faktörü en yüksek olan fosil yakıt, kömürden çıkışa yönelik adımlar dünya genelinde hız kazanmış durumda. 2053 yılında net sıfır emisyon hedefini ortaya koyan Türkiye ise... Hala kömürden çıkmak bir yana yeni maden ve santral yatırımları planlıyor ve elektrik üretiminde kömür kullanmanın yollarını aramaya devam ediyor. Kömür santrali ve maden işletmesi projelerinden birinin de Afyon'un Dinar ilçesinde kurulması planlanıyor. Üstelik bölgede ülkemizin en büyük ve verimli tarım arazilerinden Büyük Menderes Havzası'nı besleyen ve nitelikli doğa koruma alanı statüsündeki Karakuyu sazlıkları da yer alıyor. WWF Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Dinar'ın doğal varlığı ve kömür tehdidi, bölgede planlanan kömür madeni ve termik santralinin olası etkileri raporunu kamuoyu ile paylaştı. Çalışma Dambayı Ovası bölgesinde keşfedilen kömür rezervinin değerlendirilmesi amacıyla planlanan kömür madeni ve 500 megawatt gücündeki termik santralin söz konusu alandaki biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri üzerine neden olacağı baskıya dikkat çekiyor. WWF Türkiye yani Doğal Hayat Koruma Vakfı İklim ve Enerji Programı Müdürü Tanyeli Sabuncu da bu rapor bize toprağın üstünün de en az 6 kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Türkiye'de enerji sektöründe 2053 yılına ilişkin net sıfır hedefi doğrultusunda kapsamlı bir dönüşüm ihtiyacı olduğu ortada. Yatırımları planlarken yalnızca yatırım maliyeti ve getirileri değil, bölgedeki ekolojik, ekonomik ve toplumsal etkileri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dinar örneği üzerinden yürüttüğümüz çalışma, yerli kaynaklardan da olsa kömürden elektrik üretiminin Ekonomik olmadığını gösteriyor. Zira kömürün çıkarılması ve yakılması için feda edilecek doğal varlığın değeri elde edilecek kazanımdan çok daha yüksek. Doğacak sağlık etkileri de düşünüldüğünde fatura daha da kabarıyor. Zaten 2053 net sıfır hedefi koymuşken bu anlamsız bir yatırım ve büyük bir çelişki oluşturuyor. Önde gelen bir Avustralyalı iklim araştırmacısının yeni bir çalışmasına göre merkez bankaları ve düzenleyicileri tarafından kullanılan iklim modelleri amaca hiç de uygun değil. Bu nedenle de dünya çapında yanlış iklim tehditleriyle başa çıkmak için trilyonlarca dolar tahsis edilebilir. Avustralya Araştırma Konseyi'nin Aşırı İklimler İçin Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Profesör Andy Pittman, Düzenleyicilerin gezegen ısındıkça ortalama iklimlerin nasıl değişeceğini tahmin etmedi, iyi olan modellere güvendiklerini ancak aşırı hava olaylarının şehirler gibi tekil yerleşimleri nasıl tehlikeye atacağını tahmin etmedi, kullanılma olasılıklarının çok daha düşük olduğunu belirtti. Pitman düzenleyicilerin riskleri değerlendirmek ve bankalarla diğer kurumların bunlarla başa çıkma yeteneklerini şekillendirmede yetersiz kaldığını söyledi. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Kapadokya'da milyonlarca yılda oluşmuş peri bacaları yol yapımı nedeniyle yok ediliyor. Evrenselden Özer Akdemir'in haberine göre Kapadokya Çevre Platformu sözcüsü Mükremin Tokmak, Orta Hisar Göreme arasında yapımı süren yolun bölgedeki peri bacalarına, manastırlara ve tarihi yapılara ciddi ölçüde zarar verdiğini söyledi. Tokmak Yolun aynı zamanda Ortahisar'a kadar kısa yoldan doğal gaz götürülmesi için yapıldığını ileri sürdü. Nevşehir İl Özel İdaresi yol ve ulaşım hizmetlerine bağlı ekipler tarafından yaklaşık bir buçuk ay önce başlatılan Göreme-Ortahisar arasında yeni yol yapımı UNESCO Dünya Mirası. Kapadokya'nın ortasından geçiyor. Kapadokya Çevre Platformu sözcüsü Mükrem'in tokmak yol güzergahının aynı zamanda birinci derecede arkeolojik ve doğal sit alanında olduğunu dile getirdi. Saklı kilisenin de bu alanda olduğunu belirten tokmak alttaki kayaları keserek ve bir de Bizans manastırını yok ederek buraya yol açıyorlar dedi. İşin diğer yönünün de Ortahisar'ın doğalgaz meselesi olduğunu belirten Tokmak. Uçhisar'da doğalgaz var, Ürgüp'te var, Göreme'de var. Uçhisar'dan doğalgazı getirseler yol düz aslında. Asfalt kenarından döşenir borular. Ancak yol çok uzun ve enerji şirketine maliyeti çok artıyor. Ürgüp'ten getirseler yine 4-5 kilometre daha fazla boru döşemek zorunda kalacaklar. Buradaki zihni sinir proje bu doğalgazı da gerekçe göstererek yapılan bu yol. Doğalgaza yönelik bir hamle yani şeklinde konuştu. Fosil yakıtların gerçek bedeli işte sağlık ve ölüm etkilerinden sonra şimdi de kültür ve yol etkileri. Yeşil gazetede yer alan habere göre iklim krizinin etkisiyle dünyanın her yerinde büyüyen kuraklık buzulların erimesine, nehirlerin göllerin kurumasına neden oluyor. Çekilen suların altında ise gün yüzüne çıkmış bir tarih var. İsviçre, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkelerin kuraklık nedeniyle değişen coğrafyalarında saklı bazı arkeolojik bulgular açığa çıktı. Normalden az kar yağan bir kıştan sonra İsviçre alpleri şimdiden iki şiddetli yaz dalgası yaşadı. Temmuz ayında yetkililer Zermatt'ta neredeyse 30 dereceye ulaşan Olağanüstü yüksek sıcaklıklar gördüler ve dağcılar Matterhorn'a tırmanmaları konusunda tırmanmamaları konusunda tavsiyede bulunuldu. Temmuz sıcak dalgası sırasında suyun donduğu yükseklik normal yaz seviyesinde olan 3000 3500 metreye kıyasla 3184 metrelik rekor bir yükseklikte ölçüldü ve buzul çevresinde yürüyen yürüyüşçüler yarım yüzyıldan fazladır kayıp olan bir uçak enkazının yanı sıra İnsan cesetleriyle karşılaştı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esan kalın.